9. Kaset Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel muhsanatü minen نساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَر۪يضَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪يمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يضَ كَانَ Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, Evli kadınları nikâh etmekte size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ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 Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Yuridullahü li yebeyn lekum min qablukum ve yetubu aleykum. Vallahu alimun hakim. Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan Allah sizden yükü hafifletmek istiyor çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة İlla an takune ticarete an terazım, in kum, ve la tıq tulu an füs Allaha, kan b kum, Ey iman edenler, sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmakta Allah'a çok kolay gelir. İntactenibukaba'ir ma'atun size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله İnna Allah kan bküll şeyin alimä. Allahın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tama etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتواهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Ana baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. El-Ricalu qawwamune alen nisai bima ba'dahum ala ba'din ve bima enfeku min emvalihim.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 Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. İçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, إن يريدا إصلاحا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.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 İn Allah la yuhibbu men kana muhtalen Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. Onlar cimrilik ederler İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar Allah'ın imetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيمًا Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah, Onların durumunu çok iyi bilmektedir. İnna Ve ve Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir. min kulli bi ve ala Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak? Yüme ve ve la Allah haditha edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.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 Olamastım nisa, falam tajdum, fteyemmum, fteyemmum cayda, taban, famsipu biujouhukum ve aydiyukum. iman edenler. Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç, gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız, yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Elam tara ilel الذين Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. مِنَ al-lazin haddu yharrfun al-kelim am mawadighi ve yqolun semgna ve gacina ve semg guyr musmagu ve raigna leyy Vele onlarmı, "Dediler, "Bizim dinimizi duydular ve dinlediler ve bizim dinimizi dinledik ve bizim dinimizi dinledik ve bizim dinimizi dinledik ve bizim dinimizi dinledik ve bizim İşittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerine eğip bükerek ve dine saldırarak, Râinâ, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç, onlar inanmazlar. Ya ay yehal ladin o tul Kitaba aminu bima nazzelna آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نقمّس وجوهن فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت ve أَمُرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. اِنَّ <gülüyor> Allah Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur. Elem tera la Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. Oğrur, kifayetler ona Allah'ı kâlîb ve Bak, Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter tara <gülüyor> min kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın. <gülüyor> Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. Am yapsudunun nası ala maat themu Allahu min fadlihi. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Fıda. Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik. Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.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 Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.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 İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.''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 Allah kâne Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder Allah size ne güzel öğüt veriyor Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür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 Dalik hayrun ve ehsen ta'vil. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve peygambere havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.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 Yüridi on ayi tapakmoo ila al-ṭağoot ve kada ömeroo ayi ikfuro bihi ve yüridi şeytān ve yüridi Ey Muhammed, sana indirilen Kur'an'a. Ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar Tagut'un önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. وَإِذَا قِيلَ Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelindendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْذِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدَنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar. İşte <gülüyor> işte onların kalplerindekini Allah biliyor sen onlara aldırma onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili caydırıcı sözler söyle. Ve memen arsalna min resul illa li tu'a bi iznillah وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı. Fala ve Rabbk la yümenon, hatta yuhkimuk fi ma şerb inhum. Thumma la yedu fi anfusih harja. Thumma la yedu fi anfusih harjam. Mma qadayte Hayır, senin Rabbine ant olsun ki, aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. <gülüyor> Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. وَاِذَا لَاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظ۪يمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا o zaman biz de onlara tarafımızdan büyük bir mükafat verirdik ve onları elbette doğru yola iletirdik. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يينَ وَالصِّدِّق۪ينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler onlar ne güzel arkadaştır. ذَٰلِكَ Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler, hazırlıklı olun, ya sabit bir grup halinde çıkın Ey iman edenler, savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ طَالَ قَدَ عَلَيَّ لَمْ شَهِيدًا Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der. وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da, büyük bir başarı kazansaydım der. فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ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 وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ Size ne oldu ki, ey Rabbimiz, Bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar, bize kendi yanından bir koruyucu ver, bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Elledin amenu yuqatilun fi sabilillahi ve elledin yuqatilun fi sabil alqawtifaqatilu. İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse Tagut'un yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ Ve وَلَا تُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve, ''Ey Rabbimiz, bize savaşın niçin Fars kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?'' dediler. ''Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır, ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.'' اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عند قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sendeki hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar. Ma asabaka min hasenatin faminallahi ve ma asabaka min seyyatin faminnefsik وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ ve وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ اَقَاعَ اللّٰهِ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik onlar Peki baş üstüne derler ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Efe la el kurân وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ وَ رَدّهُ إلَ الرَُّولِ وَلَُوللأَمْرِ مِنْهُم لَعَِمَهَُّين ي بِطُونهُِهُ وَلَلَ فَلُ Kendilerine güven veya korka hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Faqwatil fisbili llahi la tukellufu illa nefsuk وَحَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَسَ اللّٰهُ اَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَاَشَدُّ Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Mü'minleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir. Mayi yşfag şefaaten hasenetey kulluhe nacibum minha, vmayi yşfag şefaaten seyetey kulluhe kiflum minha. وَكَانَ Allahu, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir. <gülüyor> iyetin bir selam verildiği zaman Siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar. Onuncu kaset. Ağoodu billahi min al-shaytānir rajīn. İsmi Allahir لَيَجَمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُر۪يدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın. وَالدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا وَل تَتَّخِذُ kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi, ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.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 فَاِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi, onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir. سَتَجِدُونَ آخَر۪ينَ يُر۪يدُونَ اَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّونَ İlal Fitne arkısu fiha, fîlâm yâtzelukum ve yulquu ilaykum ıslam ve yakuffu aydiyem, fakuzuhum ve qatuluhum, hayth thaqiftumuhum, wa ulaikum Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.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 وَكَانَ Allahu عَل۪يمًا حَك۪يمًا Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa, mümin bir köle azad edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azad etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ardarda iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir, Hüküm ve hikmet sahibidir.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 kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنوا وَلَا تَقولُ لِمَن أَقَ إلَكُم السَّلَامَ لَْتَمُؤ مِن تَبَتَغونَ أَرَبَ الحيةِ الدُّنَْا فَعِ دَ اللهَّهِ مَ غوانِمُ ككثيرَ كَذَلِكَكُنتُم مِنْ قَبلَلُوا فَمَن اللهَّهُ عَلَْيكُم İnna Allah kana bima taamalon khabira Ey iman edenler Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. La yestevil qa'idûne mine'l mu'minîne ghayrû ulil-zzararî vel mücahidûne fî sebîlillâhi bi'emvâlihim ve enfusihim.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 وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ ظَالِم۪ينَ اَنفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ والو ألم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم ومساءت مصيرا Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. اِلَّا الْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الْرِجَالِ Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır ve ulaiika asellahu ya'fu anhum wa kana allah gafuwan ve fura işte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ من بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar sonra ona ölüm gelirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. وَإِذَا كُنتَ ف۪يهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِعَكَ وَلْيَأْخُذُوا Valliyahzou aslhat them, fa ida sijdou fal yikunu miuraikum, waltaat ta'ifeh, waltaat ta'ifehun akralam yucallu fal yucallu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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ طَرٍّ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ تَنضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا. Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Faida qazıtumü salat, fadkır Allahı kıyamu ve qūdū ve ala jünubkum. Faida qamañtum, fakimü salah. İnna salat kânat al müminin Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnne enzelne İleykel kitabe bil hak li tahkuma beyne'n nas bi ma araka Allah ve la ey Muhammed şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik hakkı gözet hainlerin savunucusu olma وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ يَخْتَانُونَ <gülüyor> Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez. İstihfonu minan nas ve la istihfonu minallahi ve huve ma'ahum iz ma la yerda minel قول ve kana Allahu bima ya'malun muhita Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipliyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. He an tumha ulai cadeltum anhum fi'l hayati'd dunya Cadeltum anhum fil hayatid dunya famen yucadilu Allah anhum yawmal qiyamati emmen yakunu alayhim vekila İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak veya onlara kim vekil olacak وَمَنْ يَعْمَلْسُواً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجْدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. وَمَنْ يَكْسِبَ اِثْ مَنْ فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا Kim bir hata ve günah işler sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur Vallola fadıl Allah'e alaik ve rahmetü'hu lhammattaifet um minhum eeyu zilluk lhammattaifet um minhum eeyu zilluk ve ma yu Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür. La خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِرَاءَ مَرْضَ اللَّهِ فَسُوَفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Onların fısıldamalarının bir hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahutta da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. <gülüyor> Tabiğe, gayrı sabili müminin, nüvellihi ma'twala, nüvellihi ma'twala ve nüslühi jehannma ve saat mescira. Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa onu gittiği yolda bırakır cehennem ateşine sokarız orası ne kötü bir dönüş yeridir inna allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ve billahi faqad dalla Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. İyaduun min dunhi illa ina thaww İyaduun illa şeytan Lâ anhu Allah. Vâkıâlât taĥidan min ıbâdik naciben mifrûda. Vâlâ uzlânnâhum, وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur. Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor. Ulaikem ma'awahum cehennem ve la yecidun anha mahisâ İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. و الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل İman edip, salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Layse bi emaniyikum ve la emaniyyi ehlil kitab. <gülüyor> Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٓئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٓئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَق۪يرًا Gerek erkek ve gerekse kadın... Her kim mümin olarak salih hamil işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez. O, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın وَاتَّحَبَ اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءً Qulillāhu yufti kum fihiin wa ma yutla alaykum fi al-kitāb fiyta man nisā illāti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 De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanı hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُحْ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar Haksızlıktan sakınırsanız, Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır. Ve nasıl an tağdilu benen nisaây, ve loh rastum, fala temilu kulle mêlî, ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ وَاسِعًا <حَكيمًا> Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir. Vallahi mafıl Sınavatı ve mafıl Arıb. Ve lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Lüduncunun, Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ve kefe billahi Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey şa yuzhebukum eyhen nas ve yeti bi ve kana Allahu ala zalika kadira Ey insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter. Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de, ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür. Ya eyhallazina amenu kunu qawamin bil-qisti şuhada'lillahi ve lev 'ala ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَاِنْ تُعْرِضُوا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezine amenü, aminu billahi ve rasulihi vel kitabin alâ rasulih, وَالْكِتَابِ Kitabı, kimi nesl رَسُولِهِ Ressulü ve Kitabı, kimi azal men tabl. Kimi yekfur Allah ve malaiketü ve Kutbüh ve Ressulü ve Ey iman edenler Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İnnellezîne âmenû thümme keferû thümme âmenû thümme keferû thümme izdâdû küfrâ thümme izdâdû küfrâ lem yekunillâhu li İman edip sonra inkar edenleri sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir. Beşşiril münafıkîne bi'enne lehum azâben elîmâ. Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azab olduğunu müjdele. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ الْعِزَّةَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır. وَقَدَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah, Münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ellezine yetredsun bikum fe in kana lekum fetahun min Allahi kalu alam nakum "Çalı, alım n'kom, ma'kom, ve in kanal il kafrin nacib. Çalı, alım n'istepuz aliykom. Çalı, alım n'istepuz aliykom, Sallahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah. Ve lin yec'alallah lil-kafirina alal sabila. Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kâfirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranıza hüküm verecektir. Allah kâfirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir. İnnel munafikin yuhad'un Allahu ve huve khad'uhum ve iza kamû ila's salati kusala. قَامُوا كُسَا لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O, onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. <mudabedabine> <gülüyor> onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın. Ya ay yuhel zilin amanu, la tettahdu al kafirin auliya amin don Eteridun en tec'alulillahi aleykum sultanan mubina Eyy iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz <gülüyor> Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. İllâllezîne tâbû ve aslâhû ve a'tasamû billâhi ve ehlâsû dînehum lillâhi feûlâhike me'al mu'minîn. Vesavfe yu'tillâhul mu'minîne ecran azîmâ. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için... İhlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir. <gülüyor> Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.